Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır İbn-i Hurdazbi Değerli dinleyenler, İnsanoğlu, yaratılışından itibaren içindeki merak duygusuyla yaşadığı çevreyi tanıma ve anlama ihtiyacı duymuştur. Yazının keşfinden çok önce bile insan yön bulma kabiliyetiyle araştırma ve keşfetme yöntemiyle belli bir bilgi birikimine ulaşmıştı. Basit çizim ve resimlerle bir anlamda ilkel haritalar yaparak yaşadıkları ortamı kaydetmeye başlamışlardı. Orta çağda bir taraf kilise bağnazlığı yüzünden derin bir karanlığa sürüklenirken diğer taraf İslam kültürüyle ışıl ışıl aydınlanıyordu. Hemen hemen bütün bilim dallarında yapılan çalışmaları destekleyip teşvik eden Abbasi hükümdarı, halife memun, coğrafya konusunda da aynı gayret ve bilinçteydi. Bir grup bilim adamına Yunan, Helen, Çin ve Hint medeniyetlerinden de faydalanarak yeni haritalar yapması talimatını vermişti. İlk çalışmalar hiç kuşkusuz eski dönemlerin etkisinde ve onların devamı niteliğinde olmuştu bir sonraki kuşaksa kendi müstakil eserlerini ortaya çıkarmaya başlamıştı. İslam coğrafyasının babası olarak ünlenen Ebul Kasım Ubeydullah bin Abdillah bin Hurdazbih, İslam medeniyetinin yetiştirdiği ilk büyük coğrafyacı olarak tanınmıştır. Büyük babası, Abbasilerin ilk döneminde İslamiyet'i kabul eden bir mecusi, babası halife meymun zamanında Teberistan valisiydi. Horasan'da doğan İbni Hurdazbi, Bağdat'ta büyürken oldukça iyi bir eğitim almıştı. Hazret Ömer'in kurduğu Berit sisteminin Abbasiler dönemindeki sorumlusuydu. Halife adına istihbarat toplamakla görevliydi. Abbasilerin idaresinde bulunan yörelerin, idari, iktisadi ve kültürel durumları hakkında geniş ve güvenilir bilgileri halifeye aktarıyordu. Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla görevi dolayısıyla resmi kaynaklara ulaşma hususunda hiç sıkıntısı bulunmayan Hurrazbi, coğrafyanın yanı sıra dönemin sosyal kültürel hayatını aktaran çalışmalar da yapmıştı. Dönemin tarihçisi İbni Mesudi, Hurrazbi'yi yazıcılıkta önder sıfatıyla tanıtıyor ve Arap olmayan milletlerle onların hükümdarlarına dair geniş bilgisiyle övüyordu. İbni Hurrazbi diğer coğrafyacılar gibi farklı ülke ve bölgelere seyahat etme imkanı bulamamasına rağmen tarihi coğrafya denilebilecek erken dönem başyapıtlarından birini ortaya koymuştur. Bu yönüyle İbni Hurdazbi sadece ilk Müslüman coğrafyacılardan değil İslam aleminde kendisinden sonra gelenlere çığır açan tarifli ve ayrıntılı tasnifli bir coğrafya eseri miras bırakan ilk yazar ve ekoldur. Bu nedenle İslam coğrafyasının babası sıfatına haiz olmuştur. Kendisine bu sıfatı kazandıran en önemli çalışması Kitabül Mesalik ve'l Memalik yani Yollar ve Ülkeler eseridir. Bu kitap İslam medeniyetinde orijinal tarzda yazılmış ilk coğrafi eser kabul edilir. Türk, Rus ve Yahudi tüccarların güzergahları, astronomik içerikli bilgiler, ülkelerin kıbleleri Nehirler ve çıkış yerleri, dünya harikaları, dünya ülkelerindeki gariplikler konusunda bilgiler veren eserin bir diğer önemli yönü ise özellikle Orta Asya Türkleri hakkında detaylı bilgiler içermesidir. Alimlerin coğrafyaya bakış açısını değiştiren detaycılığıyla kendisinden sonrakilere kıymetli bir miras bırakan İbni Hurdazbi, 912 yılında vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır